Merhaba, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin ÇED raporuna şeklen tamam dedi. Mersin'de yapılacak Akkuyu nükleer güç santralinin iade edilen çevresel etki değerlendirme raporuna formata uygundur, görüşü çıktı. ÇED Genel Müdürlüğü 3000 sayfalık raporu onaylayarak incelenmesi için 58 kuruma gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akkuyu NGS AŞ'nin... 22 Ağustos'ta tamamladığı ÇED raporunun ilk incelemesini olumlu buldu. 20 milyar dolarlık maliyetle Türkiye'nin en büyük projesi sayılan Akkuyu'nun formata uygunluğuna bakıldı. Daha önce inşaat aşamasıyla ilgili eksiklikler bulunan rapor için bu defa şeklen tamam görüşü veren bakanlık raporu ilgili kurumlara gönderdi. Hürriyette yer alan habere göre detaylı raporu incelemek üzere Ekim ayına kadar toplanmayı planladıklarını söyleyen ÇED Genel Müdürü Çağatay Dikmen, ÇED raporu pek çok konuda detaylı bilgiler içeriyor. Bu açıdan titizlikle inceliyoruz. İlk raporda bazı eksiklikler olduğu için komisyona bile göndermeden iade etmiştik. Şirket rapordaki şekil yönünden eksiklikleri tamamlamış. Şimdi Ekim ayına kadar toplanarak kurumlardan gelen görüşleri değerlendireceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda şirkete raporla ilgili tespitleri ileteceğiz dedi. Akkuyu'da nükleer santral inşaatı tehlikesi hala sürüyor. Anlaşılan halkın %70'inin... Bu santrali istememesi bakanlığın çok da umrunda değil. Gerze termik santral yapılmasını engelledi. Şimdi sıra lisans iptaline gelmiş gibi görünüyor. Anadolu Grubunun Sinop'a bağlı Gerze'ye termik santral kurma planı çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporuna geçtiğimiz ayın sonunda gelen Red cevabıyla son bulmuş ve Gerzelilerin 5 yıllık direnişi sonucunda planlar durmuştu. Bazı ulusal ve yerel gazetelerde çıkan habere göre şirket ÇED raporlarını 3. kez iade edilmesine rağmen lisanslarının hala ellerinde olduğunu belirterek sürecin devam ettiğini ileri sürüyordu. Gerze'ye bağlı yaykıl köyü yakınlarında kurulmak istenen termik santrale karşı direnen Yeşil Gerze Çevre Platformu yani YGEP sözcüsü, Ferhat Hançer, lisans iptalinden bir önceki adımda olduklarını ormanlık alanda termik santralin kurulamayacağını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti. Yıllardır bunu aşmak için uğraşıyorlar. Bakanlık üçüncü kez orman alanına bu yapılmaz görüşünü verip Çedi iade etti. Artık tek gereken EPDK'nın bu şirkete verdiği lisansın iptali. Biz son derece kararlıyız. Şirketin tabelası Gerze'den sökülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu santralin yörede yıllardır yaşattığı kabus, Son aynarsın artık dedi. Gerzeillerin termik santral mücadelesinin gönüllü avukatlarından Cömert Uygar Erdem de termik santral kurulması planlanan alanda ve çevresinde termik santral kurulabilmesinin bölgede ormanlık alanların ve tabiatı koruma alanlarının bulunuyor olması nedeniyle hukuken imkansız olduğunu söyledi. Erdem nitekim çet süreci bu gerekçeyle şirket açısından olumsuz sonlanmıştır. Gerze'de çet sürecinin geçersiz kılınmasını başaran mücadele bu yeni evrede de. ''Önceden yürütmesi durdurulan üretim lisansının EPDK tarafından iptaline yönelecektir.'' dedi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Virunga Milli Parkı'nı korumak için bir kampanya başlattı. Virunga Milli Parkı petrol arama faaliyetleri yüzünden yok olma tehdidi altında. Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan park 3000'e yakın türle Afrika'nın en zengin biyolojik çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca nesli kritik düzeyde tehlike altında olan dağ gorilleri popülasyonunun dörtte biri de bu parkta yaşam mücadelesi veriyor. Yalnızca %15'i petrol şirketlerinden korunan park dünya mirası listesinde bulunuyor. Bu bölgede yaşamı Virunga'ya bağlı insanlar ve hayvanlar şimdi Soko petrol arama şirketinin faaliyetleri nedeniyle tehlikede. İngiliz petrol şirketi Soko'nun petrol arama çalışmaları geniş çapta ve geri dönüşü olmayan bir kirliliğe yol açacağı gibi bölgeye istikrarsızlık da getiren insanların işlerine ve hayatlarına mal olabilir. Virunga Milli Parkı için WWF tarafından yürütülen kampanyaya panda.org/virunga adresinden ulaşabilirsiniz. Greenpeace tüm doğa severleri kutup bisikletine binmeye davet ediyor. Greenpeace bir süredir kutuplardaki petrol arama faaliyetlerinin geri dönüşü olmayan bir felakete ...neden olacağı gerekçesiyle Save the Arctic yani Kuzey Kutbunu Kurtar isimli bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyanın parçası olarak Greenpeace tarafından 15 Eylül Pazar günü bisikletlerle çevreci bir etkinlik gerçekleştirecek. Adı Kutup Bisikleti olan etkinlik tüm dünyada neredeyse 4 milyon insanın katıldığı Kuzey Kutbunu Kurtar kampanyasını daha da yaygınlaştırmak için düzenleniyor. Etkinlik sadece Türkiye'de değil 30'dan fazla ülkede 75 farklı şehirde düzenleniyor. Türkiye'de ise İstanbul, Mersin, Eskişehir ve Yalova olmak üzere 4 ilde düzenlenecek. Etkinliğin ismi kutup bisikleti ama Greenpeace, Patenya da Kaykay gibi eğlenceli araçlarla da isterseniz etkinliğe katılabilirsiniz diyor. 15 Eylül'de saatler 16'yı yani öğleden sonra 4'ü gösterdiğinde bisikletini, eşini, dostunu da al gel. Hashtag katıl. Beyaz giyersen ne güzel olur. Ayrıca belki orada bisikletini de süsleriz diyor Greenpeace. Ayrıntılı bilgi için greenpeace.org.tr adresi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.